Liste dışı kalmak Hayat bir masal. Seçimde masalın bir faslı. Bir varmış, bir yokmuş. Milletvekili listeleri açıklanınca bazı varların yokluğu, bazı yokların varlığı görünür oldu. Liste dışı kalanlardan biri kendini öldürdü. Kimi seçmenine hakaret yağdırdı, kimi rakip partilere oy istemeye başladı. Yerini beğenmeyip istifa eden mi ararsın, seçilemeyecek yerde olmasına rağmen yüzünde güller açan mı? Bazısı öfkesini centilmenlik maskesiyle sakladı. O tabii ki yine partisine çalışacaktı. Kimi bu işin peşini bırakmayacak, hesap soracaktı. Eski bakan, eşine göre listeye girmenin püf noktası biraz bağırıp çağırmak, biraz şarkı söylemek, Biraz çalışır gibi yapmaktı. Aday yapılmayanlar üzülmesin, yapılanlar da fazla sevinmesin. Bir kere masalın sonu belli değil. Bu sayfadaki zafer, sonraki sayfada hezimete dönüşebilir ki tersi de böyledir. Mesele, vatanı kurtarmaksa, mecliste bulunmakla bulunmamak arasındaki fark sanıldığından daha önemsiz. Hatta dışarıda kalanların avantajları içeridekilerden bile fazladır. Avantajdan anlaşılan eğer iş, aş imkanlarından mahrum kalmamak, akraba-i ihya etmekse küskünlerin parti üyelikleri devam edecek, sadakatleri örtüsünde beklentileri karşılanacaktır. Yok eğer avantaj, meclisin kırmızı koltuklarında oturanları etkilemekse, bu yakalarda parti rozeti taşımadan da kullanılabilir. Başka boyutlara, asılı davulları tokmalama zevkinin üstüne yoktur, manzaraya mesafe alarak bakmanın, Diğer faydaları da cabası. Her şeyden evvel liderin kararlarına mecburen uyarak yanlışa, günaha, suça yardım ve yataklık yapmaktan kurtulacaksın. Başta beynin, sonra ellerin, nihayet ayakların özgür ve temiz kalacak. Varsa cesaretin, bilgin ve dirayetin çıplak uyarıcılık yapabileceksin. Kendi muhalefetini dışarıdan örgütleyebilirsin. Bu şekilde engellenmen daha da zor olur. Farklı partilerin adayları birbirlerinin rakipleri ama aynı zamanda yakın gelecekteki dövüş partnerleri. 8 Haziran'dan itibaren kim kimin ağzını yüzünü dağıtacak, kim kimi hakaret edip bardak çanak fırlatacak, kim ezilecek ayaklar altında kalacak henüz bilmiyoruz. Liste dışı kalanların vücut bütünlükleri bu riskler karşısında muaf olacak. Ayrıca içerideyken sistemin uyuşturucu etkisiyle unutulacak, yumuşayacak idealleri diriliğini kaybetmeyecek. Malum dünyevi aşk kavuşunca biten heyecana denir. Meclisin yaş ortalaması düşüyor, vekillerimiz gençleşiyor diye sevinenler bir de şu açıdan baksınlar meseleye. Meclis kuzuları itinayla kurtlaştıracak. Kurt politikacı her ne kadar lastikli Türkçemizin ustalık anlamında olumlu bakılan deyimlerindense de madalyonun arka yüzünde başka bir gerçek var. Saflığın yitimi aynı zamanda kirlenmeyi de sembolize eder. Kadın aday sayısının artması fevkalade önemli. Keşke meclisin yarısı kadın olsa ve fakat sistem bin yıllık erkek karakterini korumakta direnecektir. Kadın milletvekilleri ister istemez erkekleşecekler. Erkeklerin anladığı dilden konuşmazlarsa kabullenilmeyeceklerinden. Letafet ve çok yönlü bakış geçer akça olmadığından. Uzlaşı, yardımlaşma, şefkat gibi kadınsal nitelikler politik rekabetin baltasıyla yarılacağından. Kadın sıfatı, milletvekilliklerinin önüne geçeceğinden, şov yapma zorunluluğu onları kendileri gibi olmaktan çıkaracağından. Liste dışı kalanlar şimdi değilse bile makul bir süre sonra verilmiş sadakamız varmış diyebilirler İçeride olsalardı çifte standart güçmeleri gerekecekti şaşı bakacaklardı olaylara ve insanlara politikanın diğer güç odaklarıyla ilişkileri teşhis edilemeyecekti Her şey vatan için diyen dillerin kendilerine Vatan kıldıkları anlaşılamayacaktı Rozesiz bir yaka sandartların stabileleşmesine, yakın ve uzak görüşün artmasına katkı sağlayabilir. Yeter ki kraldan fazla kralcı olmaya kalkmasın kişi. Hangisi daha güçlüdür? Kibirlenme padişahım, senden büyük Allah var diyebilen mi? Yoksa boğazı düğümlenip durmadan yutkunan mı? diyor Nuri Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.